أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحمن أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بثيب الزاني وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ بِالْجَمَاةِ رَوَعُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri, Peygamberimizin okumuş olduğu şu hadis-i şerifini inşallah tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımız, dinlediklerimiz ve öğrendiklerimizle amel etmeyi duyduktan, dinledikten ve öğrendikten sonra pratik hayatımıza hemen bu hadisin bizden istediklerini aktarmayı hepimize nasip ve mukadder hızım. Anlayış versin, vasiret versin, şuur versin inşallah. Sözü Peygamberin sözü olarak dinlemek zorundayız. Teberrüken değil, amel etme adına dinlemek zorundayız. Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bu hadisi bize İbn Mesud rivayet eder. Abdullah İbn Mesud. Arkadaşlar İbn Mesud Zey ekolünün kurucusudur. Çok cılız, küçük boylu bir sahabedir. Hatta diz kapaklarının bir karış aşağısının daha aşağısında elbise giyme ruhsatı ilk defa peygamberimiz tarafından bu sahabiye verilmiştir. Küçük boylu, bir buçuk metre boyunda cılız bir sahabiydi. Hazreti Ömer Müslüman olmuş ve bir defasında bu sahabiyi Mekke'de hurma ağacının dalında hurma toplarken görmüş ve kendi kendine Hazreti Ömer hayıflanmış, eliyle işaret etmiş, ''Hey Allah'ım'' demiş, ''Şu dini hakim kılma, şu Kur'an'ı hayata hakim kılma ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı muhafaza etme.'' bunların eline mi kaldı bu iş diye kendi kendine hayıflanmış. Fakat çok kısa bir zaman sonra bakın bu küçük sahabenin yapacağı büyük işe. Peygamberimize Taha Suresi gelmiş. Rahman Suresi diyenler de var. Allah'ın Resulü İbni Erkam'ın evinde o ana kadar Müslüman olmuş cemaatini toplamış ve kainatın seyyidi çevresindekilere şöyle bir teklifte bulunmuştu. Ashabım Taha Suresi geldi. Rabbim bu sureyi müşriklerin ortasında herkesin duyabileceği bir biçimde tebliğ edilmesini istiyor. Kim bu işi yapacak içinizden diye Allah Resulü teklif etti. Bütün sahabenin başı yerdeydi. Hazreti Ömer'in başı yerdeydi. Hazreti Ebu Bekir'in başı yerdeydi. Hazreti Ali'nin başı yerdeydi. Kolay bir iş değildi. Alacaksınız bir sureyi Kabe'nin ortasında bütün müşriklerin arasında sesinizin, avazınızın çıktığı kadar tepki ve talim edeceksiniz de kafirler sizi rahat bırakacak, sağ bırakacak. Belki kılıçlarıyla, karkalarıyla, oklarıyla, mızraklarıyla üstünüze çumlanacak sağ kalma ihtimaliniz çok az. Onun için bütün sahabenin başı yerdeydi. O küçük borcu sahabi bir buçuk metre boyundaki cılız sahabi Abdullah İbni Mesud'e fırladı. Dedi ki ya Resulallah müsaade edersen o sureyi müşriklerin ortasında ben okuyayım. O surenin tebrih ve talimini ben yapayım. Allah'ın Resulü duymazdan geldi. Çok cılız olduğu için, çok zayıf olduğu için bunu öldürürler endişesiyle duymazdan geldi. Teklifini bir daha arzimdi. Dedi ki Taha suresini kim okuyacak müşriklerin ortasında? Yine herkesin başı yerdeydi. İbni Mesud yine fırladı. Ya Resulallah duymuyor musun? Ben okuyacağım. Ve o sureyi kafirlere nasıl ilan edilir, nasıl tebliğ edilir, bütün alem bir görsün bir göstereyim. Allah'ın Resulü yine duymazdan geldi. Üçüncü defa teklif edince yine o sahabi fırladı. Ey Allah'ın Resulü müsaade et onu ben okuyayım deyince, Kainat'ın secidi Taha Suresini aldı. Abdullah İbni Mesud'a verdi. Abdullah al bunu oku ama kendine dikkat et buyurdu. Abdullah İbni Mesud sureyi aldı. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatıyor. Kabe'nin avlusuna gittim, baktım ki kalabalık çok azdı, güneş henüz tepedeydi, biraz bekleyeyim, güneş biraz aşağı doğru insin, ortalık biraz serinlesin. Bütün müşriklerin Kabe'nin avlusuna geldiği bir anda herkesin duyacağı biçimde okuyayım diye biraz bekledim diyor, güneş biraz aşağı doğru inince baktım ki müşrikler Kabe'nin avlusunda toplanmaya başlamıştı. Kalabalığın çoğaldığı anı tespit ettim, yüksek bir yere çıktım diyor. Bismillah çekip, havazımın çıktığı kadar, sesimin, solumun çıktığı kadar Saha Suresini okumaya başladım. Gözü dönmüş kafirler, kargalarıyla, kılıçlarıyla, mızraklarıyla, oklarıyla, yaylarıyla İbn-i üzerine çurlandılar. Her tarafını delik deşik ettiler ve nihayet özgü diye bırakıp gittiler. Günün batmasına yakın diyor. Sahabe İkram anlatıyor. Hiçbirimiz yaklaşamadık, yapacakları bir şey de yoktu. Mekke'de Müslümanlar çok azınlıktaydı, güçsüzdü. Günün batmasına yakın, cesedi bari götürelim diye birkaç tane sahabi yaklaştık diyor. Baktı ki İbn Masud canlıydı. Onu İbn Erham'ın evine götürdük. Her tarafı kanların içindeydi. Kolu bacağı uydanmıştı adeta. Herkes ağlıyordu, fakat gülen birisi vardı diyor. İbn Erham'ın evinde yüzünü gözünü örten, Peygamberimizin yüzüne bakmasına engel olan kanları siliyordu i̇bn Mesud ve gülüyordu. Ve şöyle diyordu. Ya Resulallah bu iş bu kadar hoşuma gitti ki, şu Kur'an'ın insanlara tebliği, müşriklere arzı o kadar hoşuma gitti ki, tadı damağında kaldı. Ne olur ey Allah'ın Resulü? Müsaade et de şu sureyi ver, bir daha okuyayım geleyim. Herkes ağrıyordu ve i̇bn Mesud gülüyordu. İşte bu büyük sahabi, hadisi şerifi bize intikal ettiren İbn-i Mesud'tur. Üç ay kadar hasta yattı, her tarafına Allah'ın Resulü bal sardı, her gün sabah namazından sonra ziyaretine gidiyordu. Üç ay sonra i̇bn Mesud kendine geldi. Sahabe buyurdu ki, ey i̇bn Mesud, diğer sahabenin cesaret edemediği bir işe sen nasıl cesaret ettin diye bir gün sordular. i̇bn Mesud diyordu ki, vallahi ben elime Taha suresini alıp, çafirlerin ortasında yüksek bir yere çıkıp bu sureyi okumaya başlayınca Rabbime öyle bir tevekkül ettim ki Rabbimin arştan gelen elinden, arştan inen, uzanan elinden öyle bir tuttum ki Rabbime öyle bir tevekkül ettim ki vallahi bütün kafirler benim gözümün önünde sinek gibiydi. Karınca gibiydi. Ondan sonrasını zaten hatırlayamıyorum dersim. İşte İbni Mesut. Biliyorsunuz İlk savaşta Peygamberimizin sancağının altında savaşa iştirak etmiş dedir de ve Ebu Cehil'i öldüren de bu sahabedir. İki tane sahabi Ebu Cehil'i yaralamış ve bu İbni Mesud Ebu Cehil'i kesmek için üzerine çıkmış. Aşağıdan Ebu Cehil bağırıyor. Sen kimsin diyor. İbni Mesud diyor ki ben İbn Mesud. Abdullah İbn Mesud deyince Ebu Cehil hala gurur içinde diyor ki Değer çobanı yüksek bir tepeye çıkmışın, in oradan diyor. Kendi üzerinde, Ebu üzerinde de hala gururunu kıramıyor hain. Değer çobanı diyor, çok yüksek bir tepeye çıkmışın, in oradan. Sonra ona İslam'ı telkin etti. Ebu İslam'ı kabul etmeyince İbni Mesud Ebu Cehil'in kesti. Savaş meydanında şöyle omuzuna attı. Zaten küçük boylu bir sahabi. Ebu kafası da başı da çok büyükmüş. Sürüye, Sürüye peygamberimizin huzuruna getirdi. Yıllardır seni üzen, seni dilhun eden bu kafirin dişini bitirdim. Al başını diye Allah Resulü'nün önüne atıverdi. Ve kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam dişleri görünürcesine tebessüm buyurdu. Ebu Ceylin katline sevindi Allah Resulü. İşte Ebu Cehil'i de aynı zamanda katleden sahabi İbn Mesud Radiyallahu An Hazretleri hadisi şerifi bize intikal ettiriyor. Onun rivayet ettiği hadisi şeriflerinde bakın Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor La yahillu demumri'in muslimin illa bi-ihtâ felâfin 3 şeyin dışında adam öldürmek haramdır, caiz değildir ya da üç kişi İslam toplumunda mutlaka öldürülmelidir. Kimmiş onlar? El-Feyyibu <gülüyor> zâni evli olduğu halde zina eden kişiyi o anda evli olsun ya da olmasın fark etmez. Üzerinden evlilik geçmiş bir kişi zina ederse İslam toplumunda o kişi öldürülecektir. İkincisi, bin nefsi. Adam öldüren kişi, kısas dediğimiz hadise, adam öldüren kişi de öldürülecektir. Üçüncüsü, وَالتَّارِقُ لِد۪ينِهِ Dininden dönen, mürtet dediğimiz kişi, dinden çıkan kişi, lil لِلْجَمَاةِ bir de cemaatten ayrılan kişi. İşte bunlar İslam toplumunda öldürülecektir. Ya da bunların dışında İslam'da adam öldürmek haramdır ve yasaktır. Biz Peygamberimizin dini anlatmadaki usulünü biliyoruz. Mesela bir sahabi geliyor Peygamberimize, ''Ya Resulallah amellerin en faziletlisi nedir bana anlatır mısın?'' diyor. Allah Resulü buyuruyor ki ''Ez salatu li vaktiha'' ''Vaktinde kılınan namazdır.'' buyurur. Birkaç gün sonra bir başka sahabe gelir. O da aynı soruyu sorar. ''Ya Resulallah en hayırlı amel, en faziletli amel nedir bana anlatır mısın?'' der. Bu defa Allah Resulü ona buyurur ki ''Cihattır.'' der. ''En faziletli amel cihattır.'' der. Bir başka sahabe gelir. ''Ya Resulallah en faziletli ameli bana söyler misin?'' Allah Resulü ona buyurur ki ''La ta'la'' gazatlanma der.'' Bir başka sahabe gelir, Ya Resulallah en faziletli amel nedir? Ona der ki, anana itaattır der. Mesela bütün Müslümanları Tebuk'a teşvik ederken Peygamberimiz bir genç gelir, Ya Resulallah ben de savaşmak istiyorum. Allah Resulü her kedi savaşa teşvik ederken ona farklı olarak şunu söyler, senin evde hizmete muhtaç bir annen var mıdır? Vardır Ya Resulallah, git öyleyse ona hizmet et der. Bundan ne anlıyoruz? Bundan şunu anlıyoruz. Birine farklı söylüyor, birine farklı söylüyor, öbürüne farklı söylüyor. Bundan anlayacağımız şey şudur. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam soruyu soran şahsın, muhatabın vaziyetine göre ona bir şeyler tavsiye ediyordu. Bir bunu anlıyoruz. Mesela soruyu soran muhatap eğer namaza karşı biraz dikkatsizse en faziletli amel vaktinde kılınan namazdır der. Eğer soruyu soran muhatap biraz çok fazla kazaklanan bir adamsa en faziletli amel gazatlanmamandır der. Bir başkasına cihattır der. Yani soruyu soran muhatabın şahsına göre, durumuna göre Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın en faziletli ameli ortaya koyduğunu görüyoruz. Bir de şunu anlıyoruz ki her değişik soru sorulmuşta Allah Resulü, İslam dininin farklı bir yönünü ortaya koymak istediği için böyle bir usul takip etmiştir. İşte burada da durum aynı. Allah Resulü özdürme sebeplerini anlatıyor ve bunu üç ya da dörtle sınırlandırıyor, sınırlandırıyor. Halbuki bu üç ya da dört sebebin dışında da adam öldürme gereken noktalar vardır. Bakın Allah'ın Resulü hadislerinin birinci bölümünde öldürülmesi gereken kişi şöyle anlatıyor. Evli olduğu halde zina eden kişiyi o anda evli olması da şart değil. Üzerinden evlilik geçen bir adam eğer zina etmişse o kişiyi öldürülecektir. Biz biliyoruz ki eşyada ibaha söz konusudur. Her şey helaldir. Mesela bütün otlar helaldir. Hakkında nasıl bulunanlar müstesna. Şunlar şunlar haramdır diye hakkında nasıl bulunanlar müstesna. Bütün hayvanlar temizdir. Fakat hakkında nasıl bulunanlar domuz gibi o hayvanlar müstesna. Bütün sular, bütün meşrubatlar temizdir. Fakat içki gibi şarap gibi hakkında nas bulunanlar müstesna. Bütün insanlar da hürmete layıktır ama hakkında işte bu hadiste göreceğimiz gibi nas bulunanlar müstesna bunlar öldürülecektir. Demek ki evli olduğu halde zina eden kişi öldürülecek. Adam hem Müslüman olacak hem de evli olacak eğer şartlar gerçekleşirse bu adam öldürülecek. Şartlar nedir? Şartlar birincisi dört tane şahit olacak. Zina eden bir adamın öldürülebilmesi için dört tane şahit biz bu adamı filan kadınla zina ederken gördük diye şahitlikte bulunması gerekir. İşte burada şunu da söyleyelim ki zina eden bir kişinin zinasının subotu için şahidin bizzat bakması gerekir. Orada bakacak. Aman haramdır, günahtır demeyecek. Bizzat o erkekle o kadının zina ettiğine şahitlik yapabilmesi için zina fiilinin icra edildiği mahalde zina fiilini icra eden kişilere bakmasında sakınca yoktur. Demek ki birincisi dört şahit. Yahut da adam bizzat kendisi şehadette bulunuyorsa, itiraf ediyorsa artık dört şahit yerine geçer. Dört defa ikrar etmesi lazım. Ben zina ettim ey Allah'ın Resulü diye Mayıs gelmiş peygamberimize ikrar etmişti. Allah'ın Resulü sen böyle bir şey yapmış olamazsın, dön git tövbe et Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur diye Mayıs'ı dışarı çıkardı. Mayıs bir daha geldi, ya Resulallah ben zina ettim beni temizle. Allah'ın Resulü dışarıya çıkardı ikinci defa, dön git sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Üçüncü defa geldi, dördüncü defa gelince artık mayız rejim edildi. İşte usul budur, adam eğer dört defa şehadette bulunursa işte bu dört şahit yerine geçecektir. Dört defa itirafta bulunursa ben zina ettim diye... Dört şahit yerine geçecektir. Değer şüpheli bir durum varsa had kaldırılacaktır. Adam öldürme işi olmayacaktır. Çünkü Allah'ın Resulü hadislerinde buyurur ki idravul hududa bişubuhat şüphelerle haddik kaldırın. Şüpheli bir durum varsa mesela şahitlerden birisi çocuksa ya da şahitlerden birisi şahit lazım diye şahitlerden birisi ben işte belki yanlış görmüş olabilirim. O muydu değil miydi kesin hatırlamıyorum gibi eğer şüpheye mahal bırakacak bir ifade kullanmışsa, o zaman hat kaldırılacaktır. Demek ki zina eden bir adam, şartlar gerçekleşmişse, İslam toplumunda özürleyecektir. Hikmet üzerinde pek durmuyoruz. Neden özürleyecek? Niçin özürleyecek? Bu konuda fazla durmuyoruz. Arkadaşlar bu iş, İslami bir hükümdür ve İslam ortamında İslam toplumunda geçerlidir. Bir toplum Müslüman olacak, o toplumda İslam yaşanacak, o toplumda erkek Müslüman olacak, kadın da Müslüman olacak, erkek örtülü olacak, kadın da örtülü olacak ve o toplumda harama götürücü bütün yollar kapalı olacak. Buna rağmen o toplumda zina eden bir adam özürdür. Bir toplum düşünün ki sokağında, caddesinde, lokantasında, otobüsünde, treninde, tramvayında Piyasasında, piyasasında her yerinde erkek ve kadın örtülüdür. İslam yaşanmaktadır. O toplumda zina eden bir adam öldürülür. Fakat şimdi şu bizim topluma bir bakın. Bunun tamamıyla aksine bir şekillenme, bir biçimleme mevcut. Kadın tesettürlü değil, erkek tesettürlü değil şöyle 5 dakika bir köşede bekleseniz önünüzden arkanızdan geçen erkeklerin ve kadınların kıyafeti beliriz. Sağınızda bir bataklık yuvası, solunuzda bir fuluş yuvası, filmler tamamen insanı şehvete teşvik edici, resimler öyle, afişler öyle, plakalar öyle, resimler öyle, konuşmalar öyle, elden aşağı, şarkıların tüm insanı şehvete itici, bu toplum neredeyse insanı ahiretten koparıp şerbete götürücü bir toplum. İslam bir yerde bir şey yasaklarken o şeye götürücü bütün yolları kapatır, ondan sonra o şey yasaklar. Mesela İslam zina yasaktır demişse insanların zinaya götürücü bütün fonksiyonları bütün kapılarını kapatmış sonra da zina yasaktır demiştir. Bu toplum tümüyle farklı bir toplum Allah korusun. Bakın Peygamberimiz başka bir hadislerinde buyurur ki ancak sumo mahakef nefsi ve kriste en yitkıya ali günah diyor günahın bir tanımı da şudur ki insanların duymasını istemediği şeydir günah insanların duymasını istemediği şeydir insanların mutlu olmasından korktuğu şeydir arkadaşlar günah İslam toplumunda belli olur hangi şey günahtır hangi şey sevaptır bu İslam toplumunda belli olur İslam toplumunda insan günahı gizleme zorundadır. Ama İslami olmayan bir toplumda, müşrik bir toplumda günahlar gizlenmez. Mesela bir adam, zinakar bir toplumda bir gecede 10 tane kızın ırzına gelse, sabahleyin insanlar tarafından bunun duyurmasından korkmaz. Hiç endişe etmez. Aksine insanların duymasını ister. Niye? Çünkü zinakar bir toplumdur. Ama İslam toplumunda Müslümanların bir yaptırım gücü vardır bir kamuoyu vardır ve kamuoyunun yaptırım gücü vardır, ayıplama gücü vardır o toplumda günah, günah olarak bilinir ve insan o toplumda günahını gider. Fakat İslami olmayan toplumlarda Müslüman günahına değil de taatına bazen reaksiyon görür. Günahlardan dolayı kınanmaz da Müslüman, ibadetlerinden dolayı kınanır. Oruç tuttuğu için kınanır, sakal bıraktığı için kınanır, sarı, sardığı için kınanır cütbe giydiği için kınanır, Cuma'yı kıldığı ya da kılmadığı için kınanır. Yani kayri İslami toplumlarda Müslüman günahına değil de taatına karşı reaksiyon görecektir. Şunu demek istiyorum. Böyle bir toplum düşünün ki o toplumda günaha götürücü bütün yollar kapalı. O toplumda erkek de kapalı, kadın da kapalı. O toplumda bütün piyasada günaha götürücü kapıların tümü örtülmüş kapanmış bir Müslüman düşünün ki hem Müslüman olacak hem de evli olacak, hem de o toplumda boşanmak ve evlenmek de kolay olacak. Dörde kadar evlenme imkanı da bulacak bir Müslüman o toplumda, o Müslüman bütün bunlara rağmen zina edecek. İşte bu sapıklığın daniz katıdır. Bunu yapan bir adam İslam'da hayatiyet hakkını kaybetmiştir. Çünkü dinin yaşanması insanın unsurma, insan unsurma, insanın varlığına bağlıdır. Bu nesli itilaf etmeye matur bir ameldir. Çünkü zina eden bir adam zina ettiği o kadınla ve o kadından doğacak çocukla bir daha hiçbir zaman bir araya gelmeyecektir. Onların sorumluluğunu hiçbir zaman yüklenmeyecektir. Demek ki İslam toplumunda zina eden bir adam özü Bu bir yörüyle ferdin temizlenmesidir. İslam toplumunda zina eden bir adamı öldürürsek, eğer öldürülürse bu adam, adam tevbe etme imkanı bulacaktır. İslam toplumunda zina eden bir adama şehri ceza tatbik edilirse, adam tevbe imkanı bulacaktır, öbür tarafa temiz gidecektir. Eğer bu ceza tatbik edilmezse, yani öldürülmezse, adam öbür tarafa temiz gitmeyecektir, çizgi gidecektir. Onun için bu bir bakıma serdin temizlenmesidir. Bir bakıma da cennetin temizlenmesidir. Eğer içinde zina eden bir adamı öldürecek seviye gelmişse bir toplum, o toplum kurtulmayı hak etmiş bir toplumdur. Ama zina eden insanlar o toplumda geziyor, dolaşıyor. Fakat o toplum zina eden insanları öldüremiyorsa, o toplumda zaten zina çoğalacaktır, zina yaygın hale gelecektir. Demek ki zina eden bir adam İslam toplumunda öldürülecek. Evli olduğu halde zinayda. Bekar, eğer bir erkek bekar bir kadınla zina etmişse Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifadesi ve çile ona da yüz değnek vurulur ve bir yirmi mevketlerine sürgün edilir. Bekar bir erkekle bekar bir kadın zina ederse onların cezası ölüm değil, yüz değniktir. Fakat evli bir erkekle evli bir kadın zina ederse onların cezası İslam toplumunda ölümdür. İkincisi, bu وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ Hamza, kasbel, kasden bile bir Müslümanı öldüren kişi de özür dilecektir. Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyurur ki, مَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ أَلْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَتَاءً وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir Müslümanın, bir başka Müslümanı cile bile öldürmesi haramdır. Ancak hata et öldürebilir bile bile değil de bir taş atmıştı da kulak tozuna değiverdi öldü. Bir değnek atmıştı da değiverdi öldü. Ya da bir yere bir çukur kazmıştı da hiç farkında olmadan bir Müslüman oradan geçerken düştü ve öldü. Ya da trafik kazası oldu da öldü. Bunlar olabilir. Bunlar hatayla öldürmedir. Fakat bile bile kaz en hamle bir Müslümanın başka bir Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir Müslümanı öldüren kişi sanki yeryüzündeki bütün Müslümanları özürmüş demektir. Çünkü arkadaşlar yeryüzünde dinin yaşanması müminin varlığına bağlıdır. Eğer yüzünde bin mümin varsa bin müminlik bir din var demektir. Eğer yeryüzünde bin bir mümin varsa bin bir müminlik bir din var demektir. Öyleyse bir Müslümanın kanına girmek demek, yüzünde dini eksiltmek demektir ki kimsenin buna hakkı yoktur. Parayla para karşılığında, menfaat karşılığında gazaplanmadan ötürü bir Müslümanı öldüren kişi dini bunlarla değiştiriyor demektir. Böyle bir şey mümkün değildir. <gülüyor> Bakın Rabbimiz bir ayet gerimesinde şöyle buyurur. وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا عُلِي Ey akıl sahipleri! Eğer düşünür idrak ederseniz kısas da sizin için hayat vardır. Kısas nedir? Kısas Diş kıranın dişi kırılır, göz çıkaranın gözü çıkarılır, adam öldüren öldürülür. Şeriat dilinde bunun adına kısas diyoruz. Ve Rabbimiz buyurur ki, kısas da sizin için hayat vardır. Şimdi, insan ilk defa düşündüğü zaman anlayamıyor hikmetini. Mesela ben bir adam öldürdüm, ben de öldüreceğim, ölü ikiye çıkacağım. Hayat bunun neresinde diyor insan, değil mi? Hayat bunun neresinde? Ölü bir taneydi, bir de öldüren katil öldürülünce, Rükiye çıkacak. Hayat bunun neresindedir insan. Halbuki iyi düşündüğümüz zaman anlarız ki sosyolojide bir kayda vardır. Mesela benim şu koluma bin bir hastalık gelse, doktora gidiyorum. Doktor diyor ki kolumu buradan kestireceğiz. Niye? Çünkü kandıran olmuş. Eğer şuradan kestirmezsek diğer huzurlarına bir atlarsa yaşayamazsın. Diğer huzurlarını kurtarmak istiyorsan, yaşamak istiyorsan kolumu buradan keseceğiz. Ya da bacağını buradan keseceğiz diyor. Biz piyasada bacağını buradan, kolunu buradan kestirmiş yığınlarla insan görürüz. Niye yapar bunu? Çünkü yaşamak için diğer huzurlarını en azından kurtarayım diye kolunu buradan, bacağını buradan kestirmektedir. İşte toplum da aynen bir insan vücutuna benzer. İnsanın nasıl huzurları varsa toplumun da huzurları vardır. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin bunlar da toplumun huzurlarıdır. Eğer toplumun ağzalarından bir tanesine bir hastalık gelmiş bulaşmışsa, mesela Ali'ye, Veli'ye bir hastalık gelmiş bulaşmışsa, ne gibi bir hastalık? Demin arz ettiğim gibi, mesela zina hastalığı ya da adam öldürme hastalığı gelmiş bulaşmışsa, İslam diyor ki o huzur kesin atıp diye huzurları kurtarmak istiyorsanız, Ali'den Veli'ye, Veli'den Hasan'a, Hasanlar Hüseyin'e bu iş atlayıp da, toplum felge olması istemiyorsanız, toplumun kangara haline gelmesi istemiyorsanız, tüm toplumun ölmesini istemiyorsanız, o uzunu kesip atacaksınız. Ali'yi, Veli'yi, Hasan'ı, Buseyli hangi uzun hastalık gelirse onu kesip atacaksınız diyor. İşte Rabbimiz ayet kermesinde buyuruyor ki: وَلَقُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةُ الْيَأْبُلِ الْعَلْبَةِ. Hey akısay bey, idrak eder düşünürseniz kısas da sizin için hayat vardır. Diğer uzunları kurtarma adına o uzun kesilip atılması gerecektir. Yine burada. Kısasta hayat vardır, kimin için hayat vardır, öldüren için hayat vardır. Diyelim ki ben bir adam öldürdüm, kısasta hayat vardır derken Rabbimiz benim için hayat vardır. Çünkü ben, ben de öldürülürsem, yani kısas tatbik edilirse ben de öldürülürsem, ben hayatiyet hakkını kazanıyorum. Çünkü cennete gideceğim. Dünyada şer'i cezamı çektiğim için temizlenme imkanı buldum, tövbe imkanı buldum, az imkanı buldum ve ben cennete gideceğim. Halbuki adam öldüren bir adama dünyada şerli ceza tatbik edilirse, bu adam cehenneme gidecek. Pakistan da cehenneme hayat demez. Sunallah yamutu fiha, wala yahya. Cehennemde insan ne yaşayabilecek, ne de ölebilecektir. Buna ölmek de denmez, buna yaşamak da denmez. Cennet hayattır. İşte o insana kısa tatbik edilince, bu insan cennete gideceği için onun için hayat vardır. Wallaum fil qisas hayatun yabul albam. Eğer akıl sahipleri düşünür idrak ederseniz kısas da sizin için hayat vardır. Başka kimin için hayat vardır? Geride kalanlar için hayat vardır. Mesela özgürlen kişinin ailesi huzursuzdur. Eğer özgürlen kişiye şer'i ceza tatbik edilirse, özgürlen kişinin ailesi de huzura kavuşacaktır. Artık kim duymayacaktır, kan davaları sürüp gitmeyecektir. Eğer kısas tatbik edilmezse kan davaları sürüp gidecektir. Bir o taraftan, bir bu taraftan, bir o taraftan, bir bu taraftan, bir bine çıkacaktır, bir yüze çıkacaktır. İşte hayat vardır, kimin için? Arkada kalanlar için hayat vardır. Başka kimin için hayat vardır? Toplum için hayat vardır. O toplumda artık insan kıymet kazanacaktır. Bakın, bugün insanın tavuk kadar kıymeti yoktur. İyi anlayın, iyi düşünün. Bugün şu toplumda insanın tavuk kadar kıymeti yoktur. Yüz bin lira için bir adam, adam öldürmektedir. Hafif bir sinirlenme sonucu, bir kazaklanma sonucu, bir menfaat karşılığında insan, adam öldürmektedir. Niye? Adam diyor ki, ya sonunda ölüm yok ya, üç beş sene yatar çıkarım diyor. Böylece bu toplumda acı adam ucuzladı. Halbuki şu ayet-i tatbik edilseydi, kısas tatbik edilseydi, yani diş kıranın dişi kırılsaydı, göz çıkaranın gözü çıkarılsaydı, adam öldüren öldürülseydi, o zaman eller rahat sekeye gitmeyecekti adamın eli tetiğe giderken durup bir düşünecekti. Ya bu işin şakası yok. Eğer ben birinin gözünü çıkarırsam benim göz de gider. Ben birinin dişini kırarsam benim diş de gider. Ben birini öldürürsem beni de öldürürler diyecek. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. O zaman adam değerlenecekti. İşte toplum için hayat olacaktı. Kısas tatbik edildiği zaman toplum için hayat olacaktı. Koskoca Osmanlılar döneminde 9-10'u geçmiyor kıtal hadisesi öldürme hadisesi olayı 9 onu geçmiyor. Düşünün 600 sene, Osmanlı Devleti 600 sene hem de bugünkü Türkiye'nin yaklaşık 30-40 misli bir arazi düşünün, bir ülke düşünün, o ülkedeki 600 senedeki kıtal hadisesi 9-10'u geçmiyor. Niye? Çünkü kıtas vardı da ondan. Adam öldüren, öldürülecekti. Öldürülüyordu. Göz çıkaranın gözü çıkarılıyordu. Diş çıkaranın dişi çıkarılıyordu. Fakat bugün maalesef günde 50-60 tane bu toplumda insan öldürülmektedir. Siyasi olayların cereyan ettiği dönemi bir düşünün. Allah Resulü hadisi şeriflerinin devamında öldürülmesi gereken üçüncü sınıf insanı da bakın şöyle anlatıyor. وَالتَّارِكُوا لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". Üçüncüsü de mürted. Yani dinden dönen, dinden çıkan kişi. İslam toplumunda bu kişi de öldürülecektir. Arkadaşlar, bir adam düşünün ki İslam cemaatıyla, Müslümanlıkla beraber olmuş, İslam'ı tanımış, Müslümanlığı tanımış, İslam cemaatini tanımış, İslam'ı tanıdıktan Allah'ın hakimiyetini, İslam kardeşliğini tanıdıktan sonra, tattıktan sonra ben memnun olmadım, beğenmedim diyerek İslam'dan dönmüş. İşte İslam toplumunda bu insan da öldürülecektir. İslam güzeldir diyenle bu adam bir tutulursa, buna da hayat hakkı tanınırsa, İslam'ı tanıyıp yaşayanla tanıyıp ondan döneni eşit tutmuş oluruz ki, Allah korusun bu Allah'a ve Allah'ın dinine yapılacak en büyük iftiradır. Arkadaşlar, kişi İslam'la tanıştıktan sonra, İslam'dan dönünce öldürülmeyip hala yaşarsa, o zaman alehte profanda hakkı doğacaktır. Bu adam İslam dininin aleyhinde profanda yapacak ve bu adamın yaptığı profanda da inandırıcı olacaktır. Mesela bakın ben Konyalıyım ve Konyayı, Konyalıyı kötülüyorum. Bu inandırıcı olacaktır. Ama Edirneli bir adam, Erzurumlu bir adam eğer Konyayı ve Konyalıyı kötülüyorsa e ya sen nereden bileceksin Konyayı? Nereden tanıyorsun Konyalıyı? Deniz? Ya bunun yapacağı propaganda inandırıcı olmayacaktır. Falan partili filan partiye geçmiş eski partisini kötülüyor. Adam önce A partisindeymiş sonra B partisine geçmiş önceki partisini kötülüyor. O partide hayır yoktur. O partililerin hiçbirisinde hayır yoktur diye o partiyi eski partisini kötülüyorsa bu alehteki propaganda inandırıcı olacaktır. Aynen bunun gibi adam önce Müslüman, bir süre İslam dininde kalmış, sonra dinden çıkmış. Yok ya ben yıllarca bu dinde bulundum, hayat yok. Bu din huzur vermiyor. Ben bu dinde aradığım hiçbir şey bulamadım, hiçbir menfaat göremedim diye İslam dininin aleyhinde propaganda yaparsa, bu adamın yapacağı propaganda inandırıcı olacaktır. Arkadaşlar hiçbir doktrin buna müsaade etmez. Yani hiçbir doktrin kendi varlığına kas eden böyle bir varlığın varlığını onaylamaz, buna hayat hakkı tanımaz. Zira kendi kendini reddir bu. Evet arkadaşlar, İslam toplumu ve mürted. Eğer bir toplumda dinin talimi, dinin tedrisi ve tatbiki, resmi bir devlet himayesi ve müeccid eden mahrum kalırsa, Hatta bırakın himayeyi, dindarlar bu toplumda baskı ve hakaretlere maruz kalırsa, dini yaşadığı için Müslümanlar işkenceye aday gösterilirse, bunun sonucu olarak o toplumda din konusunda cehalet, bilgisizlik ve satilik ortaya çıkacaktır. Dine karşı cehaletle birlikte, dini insanlar nazarında düşürmek maksadıyla, şuurlu, sistemli ve planlı olarak, din aleyhinde da yapılmaya başlandıysa, artık Allah korusun o toplumda irtidat hadisesi adam boyu yükselecektir. Zira, o toplumda insanlar gerçek din bilgisinden mahrum kalmışlardır. Üstelik dinle alakalı kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler, aleyhde propaganda ve dindarlara yapılan baskı ve istihkar da eklenince, insanların dinle olan bağları ilgileri, münasebetleri son derece zayıflayacak hatta hiç kalmayacaktır. O kadar ki her gün bazen ferdi, bazen de kitleler halinde irtidatlar dinden çıkma vakaları olacaktır. Bakın Hazreti Cabir radiyallahu anh hazretlerinin rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselam şöyle buyurur insanlar bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde de çıkacaklardır buyurur. Hadisi Ahmet İbni Hanbel Müsnedinde Fiten bölümünde rivayet eder. Yine İbni Macede Fiten bölümünde kişi mümin olarak sabahladığı halde kafir olarak akşamlar Allah'ın kendilerine ilim vermek suretiyle korudukları müstesnadır buyurur. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam Arkadaşlar, dikkat ederseniz hadiste, Allah'ın kendilerine ilim vermek suretiyle ihya ettiği, koruduğu kimseler müstesnadır buyurulmaktadır. Demek ki irtidatların asıl sebebi cehalettir, bilgisizliktir. Dini bilmeyen kişi, irtidat virajıyla karşı karşıya, irtidat çukuruyla burun burunadır. Bir toplum ki, din adına gerçek bilgiden gerçek eğitimden mahrum olduğu için dinini öğrenme zemini bulamadığı için mürtetler ordusu, mürtetler yığını ya da belki de hiç dine girememiş dini hiç tanıyamamış gayi müslimler yığını zira dine hiç girmeyince irtidatta söz konusu olmayacaktır bakın Medineli münafıklar bir dönem denediler bunu. Kendi aralarında Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı bir komplo hazırladılar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde bakın bunu şöyle anlatır. Ve qalet min kitabi amanu nahar İşlerinden bir kısım insanlara dediler ki, Müslümanlara inen ayetlere günün evvelinde inanın. İnandık deyin. Biz de Müslüman olduk deyin. Biz de İslam'a girdik deyin. Ama günün sonunda da dönüverin. Dinden çıkıverin. Biz bu dini beğenmedik. Bu din bize bir fayda sağlamadı diye günün sonunda da dinden çıkıverin. Yani sabah namazında geleceklerdi Peygamberimizin huzuruna. Biat edeceklerdi. Biz de size gelen ayetlere inandık diyeceklerdi, biz de İslam'a girdik diyeceklerdi, günün sonunda da dinden çıkıvereceklerdi. Maksat neydi? Umulur ki onlar da girip çıkmaya başlayıverirler. Yani din laşkalaşır, demek ki bu din rahatlıkla insanların girip çıkabileceği bir dinmiş, girmek de çıkmak da normal bir şeymiş diye din Müslümanların gözünde laşkalaşır, Umulur ki onlar da bu dine girip çıkmaya başlayıverirler diye Müslümanlara münafıklar, ehli kitap böyle bir komplu hazırladılar. Arkadaşlar, şimdi şu anda bizim de yaptığımız bu değil mi? Allah korusun, konuşmalarımız da amellerimiz birbirine ters. Giyim kuşam adına ters, ev tefrişi adına ters, mana bakışımız adına ters. Kazanma harcama adına ters, meslek seçimi adına ters, ters, ters, ters. Sanki biz bu halimizle, verin yahu niye gireceksiniz bu dine, ne işiniz var bu dinde demiyor muyuz? Bugün İslam'dan nefret edenler bizim yüzümüzden nefret etmiyorlar mı? Bu halimizle Allah korusun, sanki biz insanlara İslam'ı tanıtmamaya çalışıyoruz ya da yanlış tanıtıyoruz. Ne farkımız olacak? Bu dine girsek biz de bunlar gibi olacağız diyorlar. Onun derdi de ev, onun derdi de para pul, onun derdi de boyacıla, onun derdi de lüks, fantazi, makam, mevci, meşhur olma, onun derdi de diploma, doktora, koltuk, kanepe, onun eviyle, ev tefrişiyle bizimkilerin ne farkı var? Onun çocuklarına verdiği eğitimle bizimkilerin, onun hanımının giyinişiyle, kuşanışıyla bizimkilerin ne farkı var? onun hedefleri, idealleri, hayattan beklentileriyle bizimkilerin ne farkı var? O da bizim gibi çılgınca şunların şunların peşinde değil mi sanki? diyorlar ve bu dine girmiyorlar. Bu halimizle bizler Allah korusun dinin önüne perde oluyor ve insanların bu dine girmesine engel oluyoruz. Ve bugün maalesef dini reddeden insanlardan pek çoğu gerçek İslam dinini değil de bizim ortaya koyduğumuz bu katışıklı, bu esparanto dini reddetmektedirler. Allah bize basiret versin, şuur versin, insaf versin de bu korkunç vebalin altında boğulmaktan bizi kurtarsın. Evet arkadaşlar, dinden dönen kişi, mürtet dediğimiz, önce dine girip İslam'a girip de dinden çıkan kişi de İslam toplumunda öldürülecektir. Bu konuda İslami bir hükümdür, ve ancak bir İslam toplumunda uygulama alanı bulacaktır. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Bir toplum düşünün ki orada resmi bir otorite eliyle İslam talimi, İslam eğitimi yapılmaktadır. Toplumun bütün fertleri gerçek İslam'ı öğrenme zemini ve imkanı bulmaktadır. O toplumda bütün subeleriyle İslam yaşanmakta ve tatbik edilmektedir. İşte böyle İslami bir toplumda bir adam düşünün ki, İslam'ı yakından tanıyacak, Allah'ı, peygamberi tanıyacak, kitabı, sünneti tanıyacak, kendi hür iradesiyle İslam'a girecek, bir süre Müslüman kalacak ve ondan sonra da ben bu dini beğenmedim, bana bir fayda sağlamadı, huzur bulamadım diyerek bu dinden çıkacak, irtidat edecek, İşte bu adam da İslam toplumunda özürleyecektir. <gülüyor> İçinizden birisi şöyle bir soru sorabilir. E hani dinde zorlama yoktu? La ikrahe fiddin gatt tebeyyene vuştu minel gayk Hakla batıl tebeyyün edip geceyle gündüz gibi birbirinden ayrıldıktan sonra artık dinde zorlama dinde ikrah yoktur. Buyurmuyor muydu Kur'an? Öyleyse ne hakkımız var zina eden bir adamı öldürmeye? Adam dine girmiş çıkmış. Kime ne? ne hakkımız var, mürtet oldu diye bu adamı öldürmeye. Arkadaşlar, bu ayetin manası şöyledir. Bir adamı illa da sen bu dine gireceksin, Müslüman olacaksın diye zorlayamayız. <gülüyor> Mesela bir İtalyanı, bir Fransızı, bir Yahudi, Hristiyanı, bir Budisti, bir Şintoisti, bir Ateisti, sen illa da Müslüman olacaksın diye zorlayamayız. Buna hakkımız yoktur. Anlatırız, tebrik ederiz, gösteririz, arz ederiz, vitrini canlı tutarız ama bu konuda onu icbar edemeyiz, zorlayamayız. Yani illa da sen İslam dinine gireceksin diye onu zorlayamayız. Fakat adam kendi rızasıyla günün birinde Müslüman olmuşsa artık onu zorlarız. Bakın burada şöyle muşahhas bir misal arz edeyim. Mesela bir İtellan. İlla da sen Türk vatandaşı olacaksın diye zorlanamazsın. Kimsenin buna hakkı yoktur. Ama bu İtalyan kendi rızasıyla günün birinde bir dilekçe vererek ben Türk vatandaşı olmak istiyorum demişse Türk makamlarınca da onun dilekçesi kabul edilmiş ve Türk vatandaşı olmuşsa Türkiye'de yaşamaya başlamışsa günün birinde Türkiye'de bir cinayet işlemişse Türk makamları da ona Türk ceza kanununun maddelerini tatbik etmeye kalktığı zaman e ben İtalyanım, ben Türk değilim, Türk ceza kanunları beni ilgilendirmez diyemez. Neden? Çünkü biz onu Türk vatandaşı olmaya zorlamadık ki illa da Türk vatandaşı olacaksın diye ona baskı yapmadık ki adam kendi gönlüyle, kendi rızasıyla geldi, Türk vatandaşı oldu. İtalyansa İtalyanlığında kalsaydı kimse onu zorlamadı. Kendi gönlüyle geldi Türk vatandaşı oldu. Türkiye'de yaşadığı süre içinde bir cinayet işlediği zaman ona Türk ceza kanununun maddelerini tatbik etmeye kalkıldığı zaman ben İtalyanım Türk ceza kanunları beni ilgilendirmez diyemez. İşte aynen bunun gibi kendi hür iradesiyle şahadet kelimesini söyleyerek bir adam İslam'a girmişse artık bu adam din konusunda zorlanacaktır. Evet arkadaşlar, İslam toplumunda Müslümanken dinden dönen kişi de öldürülecektir. Allah Resulü hadislerinin devamında şöyle buyurur, El-Mufariku Lil-Cemaati Bunların dışında dördüncü bir durum daha vardır. O da kişi İslam birliğini karşılamaya matuf bir davranışın içine girerse bu kişi de öldürülecektir. Biatın konusu şartları gerçekleşmiş ve Müslümanlar bir imamın etrafında toplanıp üzerlerinde başka güç, başka hakim otorite kalmayacak biçimde egemenliklerini ellerine alarak tüm işlerini Allah'ın ve Peygamber'in istediği şekilde düzenlemeye başlamışlarsa, böyle İslami bir birlik, İslami bir cemaat oluşmuşsa bu birliği parçalamaya soyunan, bu birliği dağıtmaya çalışan kişi de öldürülecektir. Zira Müslümanlar bir halifeye biat etmişler, biatın şartları da gerçekleşmişse halifeliğini iddia eden ikinci kişi de öldürülecektir. Çünkü arkadaşlar bu Müslümanların birliğini karşılayıp onu güç kaybına uğratmaya matuf bir ameldir, bir davranıştır. Arkadaşlar biz dini sadece kitaptan öğrenmiyoruz kitapla beraber peygamberden öğreniyoruz. Bakın şöyle bir cümle söyleyeyim. Allah kitapsız peygamber göndermiştir ama peygambersiz kitap göndermemiştir. Cümleyi bir daha söyleyeyim. Allah kitapsız peygamber göndermiştir ama peygambersiz kitap asla göndermemiştir. Haşa bu sözümle Peygamber kitaptan üstündür ya da kitap peygamberden üstündür gibi bu bir mukayese yapmak istemedim. Bu konuda karar verme mezuniyetinde de değiliz zaten. Ancak bununla şunu demek istiyorum. Allah dinin bazı bölümlerini peygambere ve onun makamını ihraz eden ürül emire yani devlet reislerine bırakmıştır. İşte vergi alınacak alınmayacak, kar konacak konmayacak vesaire vesaire dinin pek çok bölümünü devlet reislerine bırakmıştır Allah. Kur'an ve Sultan ikilemi. Arkadaşlar hatta Kur'an'la yaptırmadığı pek çok şeyi Allah Sultan'la yaptırır. Bu konuda Kainat'ın Seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi de mevcuttur. İşte bu konuda Müslümanların ittifakı aralarında İslam birliğinin gerçekleşmesi imama itaatle ancak mümkün olacaktır. Ve işte bu birliği parçalayıp bozmaya teşebbüs eden kişi de İslam toplumunda, İslam camiasında öldürülecektir. Bugün maalesef her cemaat bu hadisi kendi cemaati için kullanır. Hep kendisine yontar. İşte cemaatten ayrılan kişi öldürülür diyordu ya Allah'ın Resulü ya da cemaati parçalamaya matuf bir davranışın, bir amelin içine giren kişi öldürülür buyuruyor diye Allah'ın Resulü her cemaat bunu kendisine yontar. Efendim buradaki cemaattan maksat bizim cemaattır, bizim giziptir. İşte bizim cemaatı dağıtmaya çalışan kişi, bizim cemaattan ayrılan kişi, işte bizim gizipten ayrılan kişi öldürülecektir gibi işte her cemaat işte kendi cemaati için bu hadisi kullanır geçer. Halbuki hadiste anlatılmak istenen yukarıda da ifade ettiğim gibi bu değildir. Mesela bakın İmam-ı İmam Azam Kur'an'dan ve sünnetten anlayabildiği İslam'ı çevresine anlatmış, bir cemaat oluşturmuş İmam-ı Azam. Sonra İmam Şafi çıkmış, o da aynen İmam-ı Azam gibi Kur'an'dan ve sünnetten anladığı İslam'ı çevresine anlatarak o da başka bir cemaat oluşturmuş. Şimdi i̇mam Azam'ın cemaatini dağıttı diye İmam-ı şafi'i özdürecek miyiz? Hadiste anlatılmak istenen bu değildir. Arkadaşlar, hadiste anlatılmak istenen Müslümanlar bir halifeye biat etmişse, biatın şartları oluşmuşsa, güç ve iktidar elde etmişse, her türlü işlerini Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünneti istikametinde ayarlama, gücünü, iktidarını ellerine geçirmişler ve kendilerinin üstünde de başka hiçbir güç, hiçbir iktidar yoksa işte o zaman böylece teşekkül etmiş bir İslam cemaatini bozmaya matuf her türlü amel bu hadiste anlatılmaktadır. Yoksa bugünkü İslam cemaatleri bu hadiste anlatılmamaktadır. Evet, İslam toplumunu dalıtmaya, parçalamaya matur bir hareketin içine giren kişi de İslam toplumunda öldürülecektir. Arkadaşlar, bir beşinci sebep daha var. Eğer konu İslam Müslüman değil de insan olsaydı, hani Peygamberimiz hadislerinde hatırlayın, başa dönüyoruz. La yahillu demumri'in muslimin demişti ya, eğer konu Müslüman değil de insan olsaydı, o zaman sebep beş olacaktı. Yani öldürme sebebi beş olacaktı. O da bir kafir ki İslam'ı ortadan kaldırmayı hedeflemiş, kastetmişse o da öldürülür. Yanlış anlamayalım. Kafir, kafir olduğu için küfründen ötürü öldürülmez. Durup dururken bir kafiri öldürmek caiz değildir. Zira İslam kafirin varlığını kabul eder. Kafir olacaktır. İslam bunun varlığına rızası yoktur ama yine de varlığını kabul etmiştir. Yani biz kafirin varlığını kabul ederiz ama varlığına asla rızamız yoktur. Bir kafir düşünün ki kafirlerinde durmuş İslam'ın varlığını kabullenmiş, Allah'ın otoritesini kabul etmiş, yani Müslüman'ın varlığını kabul etmiş. İslam'ın tebliğine karşı çıkmamış ama kendisi Müslüman olmamış. Bu kafir öldürülmez. Ama bir kafir ki İslam'ın Müslümanların varlığını hazmedememiş, İslam'ın yayılmasının ve tebliğinin önüne geçmiş, İslam'ı ortadan kaldırmayı hedeflemiş, Müslümanlara etmişse işte bu kafir ölümü hak etmiştir. Bakın bu konuda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimesinde şöyle buyurur. "Vekatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekuna'd-dinu kulluhu yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ayet-i Kerime, işte İslam'ın tebliğine talimine, İslam'ın yayılmasına engel olmaya çalışan, Allah'ın otoritesini Müslümanların varlığını kabullenemeyen, hazmedemeyen kafir de öldürülecektir. Arkadaşlar, şöyle bir başa dönüyorum ve kısaca bir özet yaptıktan sonra hadisi bitirmiş oluyoruz. İslam toplumunda evli olduğu halde zina eden kişi öldürülür. İslam toplumunda anden, kasten adam öldüren kişi, suçsuz yere Müslümanı öldüren kişi öldürülür. Yine İslam toplumunda Müslümanken dinden dönen kişi, yani mühtet dediğimiz kişi öldürülür. Fakat şimdi bu toplumda bunların hepsi yaşamaktadır. Adam zina etmiş, hükmen ölü. Allah katında hükmen ölü bir adam. Şu caddelerimizde dolaşmaktadır. Adam adam öldürmüş, öldürülmesi gerekirken birkaç sene yatmış çıkmış çevremizde dolaşmaktadır. Halbuki hükmen ölü bu adamlar. Hani babamla, babayla, baba katili aynı safta der yani Necip Fazıl. Adam irtilat etmiş, dinden çıkmış... İslam'ın bir hükmünü reddetmiş. Mesela banka Türkiye'de bu kadar yayılmışken, işte faiz müessesesi bu kadar yayılmışken faiz kalkmaz. Ne varmış faizde? Faiz normal bir hadisedir. Ülkemizde normal bir hadise haline gelmiştir diyen bir adam dinden çıkmış gitmiştir. Mürcettir bu adam. Ya da tesettürü reddetmiş adam. Kadın şöyle giyinmelidir. Şu kıyafet kadına yakışmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de tesettürle alakalı hiçbir ayet yoktur gibi sözlerle adam dinden çıkmış gitmiş, bu adam hükmen ölü, İslam toplumunda bu adamların öldürülmesi gerekirken, Allah katında bu adamlar hükmen ölüyken bu adamlar şu anda yaşamaktadır ve sokaklarımızda, caddelerimizde dolaşmaktadır. Bunlarla alışveriş yapıyoruz, kız veriyoruz, kız alıyoruz, selam veriyoruz, selam alıyoruz, akitler yapıyoruz. Bilmem caiz mi değil mi? Fakat bu arkadaşlar bir toplum için zillettir, bir toplumun baş aşağı geldiğinin beyanıdır, ifadesidir. Dediğim gibi bu hadiste anlatılanlar İslam toplumu için geçerlidir başka bir toplumda bu anlattıklarım, daha doğrusu Resulullah'ın anlattıkları uygulama alanı bulamayacaktır. Zaten bulamamaktadır da. Peki son olarak bir cümle söyleyeyim. Bu saydığım kişileri kim öldürecek? Yani evli olduğu halde bir adamın zina ettiğini gördük. Ya da amden kasten bir Müslümanı öldüren bir adamı bir katili gördük. Ya da Müslümanken dinden dönen bir tane mürtedi gördük. Bir adamın dinden dönüşüne müşahid olduk, müşahide ettik. Bu öldürme işini kim yapacak? Hemen tabancamızı çekip öldürecek miyiz? Bu öldürme işini kim yapacak? Arkadaşlar bu işi devlet yapacak. Bizler yapamayız bunu. Bu öldürme işini bizler yapamayız. Eğer bunları biz de öldürmeye kalkarsak biz de öldürülürüz. Eğer bunu uygulayacak yeryüzünde bir devlet yoksa, bu insanların günahlarının tamamının bir misliği o devleti oluşturmayanlara aittir. Anladınız değil miyim? Eğer bugün bu işi yapacak, bu kişileri öldürecek bir otorite yoksa, bir devlet yoksa, bu insanların günahlarının tamamının bir misliği o otoriteyi oluşturmayanlara aittir. Eğer Müslümanlar yapıyorlarsa, bu konuda Resulullah'ın arzusunu gerçekleştirme adına ekmeklerine, sularına, işlerine, dükkanlarına, tezgahlarına, atlarına, arabalarına ayırdıkları zamandan daha fazla zaman ayıramıyorlarsa bilsinler ki tüm zinacıların, tüm mürketlerin, tüm kıtal hadiselerinin günahının bir misli onların omuzundadır. E ben adam öldürmedim. Bana ne onların günahından? Ben zina etmiyorum elhamdülillah. Zina ile ilgim yok benim. Bana ne? İşte filan ya da filan yerde zina yapılmaktadır. Bunlardan bana ne? Ben irtidat etmedim. Elhamdülillah dinden çıkmadım. Çevremde yılınlarla insanlar dinden çıkmış, mürted olmuş. Bunlardan bana ne diyemeyiz. Eğer bunları cezalandıracak bir otoriteyi gerçekleştirme adına gecemizi gündüzümüze katarak eğer ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin, ciddi bir tebliğ ve talimin içine girmemişsek, Allah korusun, işlenen bütün günahların bir de bilelim ki bizim omuzumuzdadır. Ama bu uğurda üzerlerine düşeni yapma çabası içine girerse Müslümanlar, muvaffak olamasalar bile inşallah Allah onları mazur sayacaktır. Allah bizlere basiret versin, Allah bizlere şuur versin, en azından bu hadisi bilmeyen, duymayan kişilere ulaştıralım. Onları bu tür günahlardan vazgeçirmeye çalışalım. Hadisi Peygamberimizin sünnetini gündemde tutma adına, çevremizde İslam'ı yayma adına, Müslümanların dirilmesi adına, Müslümanların kendilerine gelmesi adına, daha ciddi ve daha güzel bir biçimde İslam'ı yaşamaları adına İslam'ı, sünneti gündemde tutalım. Kur'an'ı, sünneti sürekli insanlara ulaştıralım. Bir dönem sırtlanları sırtlanlıkta bin geçmiş insan grupları Kur'an ve sünnetle dirildi. Çevremizde eğer dirilmesini beklediğimiz, dirilmesini istediğimiz kişiler varsa bilelim ki onlar da bu Kur'an ve sünnetle dirilecektir. Ne mutlu Kur'an ve sünneti süratlice çevresine ulaştıranlara ne mutlu bugün duyduğu öğrendiği şu hadisi en yakınlarından hanımlarından, çocuklarından, babalarından, analarından, kayınpederlerinden, kayınvalidelerinden ekmek aldığı, su verdiği, münasebet kurduğu insanlardan başlamak suretiyle bu hadisi süratlice insanlara ulaştıranlara ne mutlu. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümlemi ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın. Duyduklarımız, öğrendiklerimiz ve dinlediklerimiz de amel etmeyi onu hayatımıza pratik hayatımıza aktarmayı ve en yakınlarımızdan başlamak suretiyle onu insanlara ulaştırmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun